Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve sallallahu aleyhi ve selleme barik ala abdihi ve resulihi nebiyina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ehsanin ila yevmi iddin. Ama ba'du Bugün 4 Mart 2014 Salı İlmi Faideler serisi derslerimizin 9. dersi. Yine biraz şeyden gidelim usul fıkıhtan. İlk faydemiz biz hep mesela mücmel ifadesini kullanıyoruz değil mi? Mücmel çok kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki bu mesele mücmeldir. Açıklanmaya ihtiyacı var anlamında. Mücmel lügatta mecmu demek. Toplanmış anlamında. Hmm. Aslında biz mücmel lafse neden mücmel diyoruz? Aslında o toplu halde bulunuyor. Biraz daha tavsile gidilmesi lazım. Öyle bir ilişkisi var yani. Lügat anlamıyla. Isıla anlamı ezberlenecek diyoruz ki kara <gülüyor> fakirden geliyor. Fakir beyana fakir durumda olan yani beyanı açıklanmaya ihtiyaç duyulan şeydir. Mücmel açıklanmaya ihtiyaç duyulan şeydir. Mesela Allah azze ve celle diyor ki bize kitabında namaz kılın diyor. Diyoruz ki bu nispeten mücmeldir. Açıklanmaya ihtiyaç var. Nasıl namaz kılacağız? Dolayısıyla diğer hadislerden, diğer ayetlerden bu namazı ve hadislerden ne yapmamız lazım namazı? anlamamız lazım. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Mücmel diyoruz. Ancak bu bir cihetiyle mücmel deriz. Mesela Allah Azze ve Celle namaz kılın dediğimizde namazın farziyetinde bu çok açıktır. Mücmel değildir. Emir vardır. Namaz kılın diyor. Ama nasıllığı kısmı ne oluyor? Mücmel. O yüzden tek bir nastı hem mücmel hem müfassallık konusuna göre ne oluyor? Toplanabiliyor yani. Mesela namaz kılındaki namaz kılın emri, emir olduğuna dair, namazın farz olduğuna dair bir mücmellik yok. Bilakis tam tersine burada ne var? net bir işaret var namazın farz olduğuna dair. Ama aynı namazı kılın emrinin bizzat kendisinde de kısmen ne var konusuna göre mücmerlik var. O da ne? Namazın şeklinin nasıl olduğu mesela, nasıl kılınacağı, keyfiyeti. O yüzden diyoruz ki lügatta mafta kareylel beyan çok basit. Açıklanmaya ihtiyaç duyulan şey ne denir? Mücmer. Nasılsa. Ancak tabi bir şey neden mücmer olabilir? Bu da yeni fayda diyebiliriz veya aynı faydanın devamı da diyebiliriz. Fark etmez. Mücmerliğin nedenleri nelerdir dediğimizde yani birkaç tane örnek verebilirim, ve, verebiliriz, çok veriyorlar. Biz e, dört tane verelim mesela, çok önemli değil. E, diyoruz ki mesela sıfatın bilinmemesi mücmerliğin sebebidir. Az önce verdiğimiz ayeti, getirdiğimiz ayeti buna örnek verebiliriz. Allah Azze ve Celle diyor ki namaz kılın ama sıfatı belirtmiyor bize nasıl namaz kılacağımızı. O zaman sıfatın bilinmemesi mücmerlik sebebidir deriz. Ondan sonra miktarın bilinmemesi diyebiliriz. Mesela ne gibi Allah Azze ve Celle zekat verin diyor. Miktar değil mi? Onas'ta ne? Yok. Miktarın bilinmemesi mücmerlik sebebidir, kapalılık sebebidir. Mesela bazen alimler diyor ki şeriatın bazı kelimelere özel anlam yükle, yüklemesi de mücmerlik sebebidir. Mesela müflis kimdir diyor. Bizde di, di, dirhem veya dinar olmayan diyorsa ama aleyhissalatü vesselam ne geliyor ona özel anlam yükle Çok veririz böyle ee, çok e, örnek verilebilir mesela. Yani din gelmiş, kelimeleri ne yapmış, özel anlamlar yüklemiş. O yüzden diyebiliriz, şeriatın bazı lafızlara ziyade anlam ekle, eklemesi. Başka, mesela en meşhurlarından bir tanesi ki mutlaka bunun bilinmesi lazım, mücmerliğin sebebi olarak en azından şunun bilinmesi önemlidir, iştirak, müştereklik, lafızdaki müştereklik. Kur'an-ı Kerim sana bir kelimeyle hitap ediyor kuran Kerim sana bir kelimeyle hitap ediyor veya sünnette bir kelime geliyor. Ama o kelimenin birden fazla anlamı var. Ve o birden fazla anlamdan hangisinin kastedildiği muhtemel. O da kastedilebilir, diğer anlamı da kastedilebilir. İkinci anlamı da kastedilebilir, ilk anlamı da, üçüncü anlamı da, dördüncü anlamı da, kaç anlamı varsa. Müştereklik buna örnektir yani. Mesela en meşhur örnek evet salat diyebiliriz. Ama mesela namazı ikame edin dediğinde namazı ikame edin dediğinde e, bazı hususlar var. Mesela ehl-i sünnet alimleri icma etmişler. Oradaki namazdan kasıt bu. Tamam. Ama mesela bazıları var. tamir ihtilafın dahli var bunda. Mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti söylemeden önce diyelim ki mücmerliğin sebeplerinden bir tanesinin iştirak olduğu ezberlenecek. Mücmerliğe sebep nedir dediğimizde en azından bu dört tanesi bilinmese de saydık ya dört tane. Birincisi neydi? Sıfatın bilinmemesi. Sıfatın bilinmemesi. iki miktarın bilinmemesi. Üç, şeriatın bazı lafızları özel anlam yüklemesi. Tamam. Ee, dördüncüsü de lafızdaki müştereklik. E, lafızdaki müştereklik. Tek bir kelimeyle, Allah Azze ve Celle sana bir kelimeyle hitap ediyor. Bir ayetle veya Resulünün diliyle bir sünnetteki bir hadisle sana bir şey ifade ediyor. Ne oluyor? O? o ifade ettiği kelimeler içerisinde bir kelime var, birden fazla anlamı var. Dolayısıyla mücmel oluyor. Hangisini kastediyor? Kapalı, açıklanmaya ihtiyaç var. Yani, evet. Şimdi, e, o zaman bu dört taneden bir tanesi olan iştirak ezberlenecek. Ama diğerlerinin de ezberlemesi gayet kolay. Sıfatın bilinmemesi, çok basit. Sıfatın hemen aklına namazla zekat gelirse zekat miktara denk, miktarın bilinmemesine örnek, Başka namazda sıfatın bilinmemesine örnek deriz. Bir de işte müflisi bilse böyle kıyrat diyor mesela, değil mi? Kıyrat nedir? Uhud daha kadar altın gibi. Birinci, bir tanesi de iştirak dedik. İştiraka da bir tane örnek ezberlensin. O da şu ayet: "Vall mutallaka tu bi enfusihin neselasete kuruin". Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç kuru müddeti beklerler. Bu acayip ihtilaflı bir konudur. Hangi fıkıh kitabını açarsak açalım, istisnasız mutavval olanların, istisnasız münakaşa babında zikreden bütün fıkıh kitaplarını e, ele alalım. Tarihten bu zamana kadar yazılmış. Keza bütün müfessirleri alalım. İstisnasız diyorum. Ama söylediğim kayıtlarla mutavval tefsir kitapları istisnasız olarak. Keza e, bütün mezheplerin arasındaki ihtilaflar keza sahabelerin arasındaki ihtilaflar hepsi e, he, hepsine dair bu ayeti ne yapabiliriz örnek verebiliriz. Yani bu öyle bir ayet öyle bir ihtilaf edilmiştir ki bu ayette buradan kastedilen üç hayız müddetimi bekleyecek o kadın üç temizlik müddetimi ki arasında gün olarak da çok fark olur kadına göre. Yani Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Diyor ki وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِا اَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ كُرُوْا اِنْ Bakara 200 28'de Allah Azze ve Celle diyor ki Boşanmış kadınlar kendi başlarına Üç kur müddeti beklerler Yani bir kadın boşandı Kocası onu boşadı Bu kadın evlenebilmesi için başka bir erkekle Evlenebilmesi için üç kur müddeti bekleyecek Bu kur bazı alimlere göre Hayızdır Bazı alimlere göre temizliktir Aralarında iki tarafında Oldukça güçlü ihtilaf var Hatta sahabelerin arasında bile ihtilaf çok güçlü Mesela Ayşe radıyallahu anh ondan sonra İbni Abbas Zeyd ibn Sabit ve başka sahabeler de İbni Ömer bunlar temizlik müddeti bekleyecek demişlerdir Ali radıyallahu anh İbni Mesud ve tabiinden bir grup ve sahabeden başkaları da hayız müddeti bekleyecek demişler ve hepsinin senede sahibi bunların Hepsi sahih senetle gelmiştir. Bir kısmını işte İmam Taber'i tefsirinde zikretmiştir. Bir kısmını da işte Muatta'da. Mesela Ayşe'den gelen rivayet Muatta'dadır. İbn Ebi Hatim'dedir. Vallahi dediğim gibi bu çok ihtilaflı bir konu. Yani radişeye pek gerek yok. Ama e... Ben Ben Ben hayır diyorum. Yani. Evet. O, o zaman Vel mutallaqat yeterabasn bi enfusihinna kuru kuru Öyle bir kelimedir ki hem Arap dili edebiyatında hem temizlik anlamına geliyor hem de hayız anlamına geliyor. İşte bundan dolayıdır ihtilaf. <gülüyor> ve Aleyhisselatü ve selamın direkt bu ayete tefsir edecek. Temizlik midir, hayız mıdır diye direkt işaret hiçbir nas yok. Dolayısıyla bu müşterek. Şimdi zaten içtihadın bazı konularda ne öne açılmıştır. Din bize apaçık belirtilmiştir, ha, tuvaletteki e, amellerimizden daha bize haber verilmiştir. O tür eğer biz böyle kapalı dar çerçevede anlarsak bu problem olur. Yani, e, bunun böyle söylediği her kelimede bak şu şudur, şu siyahtır, şu kırmızıdır, şu beyazdır şeklinde değildir bu mastın delalet ettiği anlam. Evet o yüzden e, ihtilal bundan kaynaklanmıştır. E, kuru kelimesi iştirak. Müşterek bir lafızdır. Kuru kelimesi ayette müşterek bir lafızdır. Birden fazla anlamı var. Anlamlarından bir tanesi temizlik, bir tanesi de ne? Hayız. O yüzden bu ayet ne olmuştur? Mücmel olmuştur. Sonra başlamışlardır sahabe, tabiin, tabi, tabi. Ne yapmışlardır? E, tercih yoluna gitmişlerdir. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Bunlar nasıl tercih yoluna gidiyor? Ne yapabiliyorlar ki Aleyhissalatu vesselamdan direkt kuru kelimesinin ne anlama geldiği tespit edilmeyip beyan edilmemesi Aleyhissalatu vesselam. E tabii e, usulde bir sürü kayda var. Bu kaidelere imale sokmuşlardır. Yani demişlerdir ki mesela örnek. Demişler ki kuru kelimesinin Kur'an'da ve sünnette gelen anlamlarına bakalım. En çok hangi anlamda kullanılmış ona hamlederiz mesela demişlerdi. Bu bir tercihtir. Bir sürü tercih sebebi vardır. Tamam. Velhasıl bu konu ihtilaflıdır. Evet. Bu fayda da bitti. Binas bize neden mücmel olur? Bir, çeşitli sebeplerden dolayı. Biz dört tane sayalım dedik. Bir bazen sıfat bilinmez. Miktar bilinmez. bilinmez. Şerat. Evet. Bir lafıza farklı anlam verir. Lafızdaki Ve lafı, lafızdaki müşterek. Müşterek ne demek? Şöyle diyebiliriz. Müşterekin de tarifini yaparsak aslında iyi olur. Müşterekin tarifini yapın dediğimizde şöyle diyoruz ki huve lafzul vahidul mevdu'u vadaadan koymak huve lafzul vahidul mevdu'u lima'neyeyni fe ekther tek iki mana iki, iki veya daha fazla anlama gelmesi için konulmuş lafızdır diyorlar müştereke. Müşterek iki veya daha fazla anlam ifade etmesi için konulmuş lafızdır. Mesela yüz kelimesi. Türkler yüz kelimesini ortaya koymuş. Niçin? Birden fazla anlam ifade etsin diye. Mesela hangi anlam? İnsanın azalarından bir azayı ifade etsin diye. 100. Başka? Rakam olarak yüz. Suda yüzme emri olarak yüz şeklinde anlamlar ifade etsin diye. O yüzden müşterek nedir? Huvel lafzul vahidul mevdu'u lima'neyeyni feekthara. Evet. Evet, iki veya daha fazla anlam ifade etmesi için konulmuş olan lafızdır, müşterek. İşte bu kur da diyoruz ki müşterek lafızlardandır. Arap'a bir bakıyoruz, bazen kuru temizlik anlamında, bazen... Bir de ilginç olan, mesela insanın yüzüyle e, rakam olarak yüz, zıt anlamlı kelimeler mi? Yok. O ayrı bir kelime o Zıt anlamlı değil, farklı anlam ama zıt değil. Ama burada ne var? Tam tersine zıt anlamlı gelmiş bir de. Hem müşterek hem de zıt anlamlı. Çünkü müştereğin de kendi aralarında kısımları var. Diyorlar ki mesela zıt anlamlı olup da müşterek olanlar mesela. Ha? Temizlikle hayır. Tam Ters, zıt, tam birbirine zıt anlamlı. Ama müşterek sonuçta iki anlamlı. var. <gülüyor> Tamamını da geçelim. Nas'ın ıslahı tarifi nedir? Dediğimizde, şimdi bunu, bunu bilmemiz lazım. İlim talebesinin mutlaka bunu bilmesi lazım. Neden? Şimdi bazen gerek ders halkalarında da olabilir bu alimlerin halkalarında alim der ki bir ayet bir hüküm ispatlar der ki bu delil ve bu delil de, dediği delil Kur'an'dan ayet de olabilir, Sünnet'ten hadis de olabilir önemli değil der ki bu delil bu konu hakkında bir nastır bu ayet bu konu hakkında bir nastır tamam veya fıkıh usulü kitabını gör, görürüz e, veya fıkıh kitabını görürüz e, Mesef ashabından birisi bir kitap yazmış. Kendi mesebinden mesebenin tercihinden bir şey ispatlamak ister. Der ki bu ayet veya neyse bu hadis bu konu hakkında nas'tır. Dikkat edelim. Şimdi nas dediğimiz zaman şu anlaşılmasın. E tamam bu zaten çok açık. Hayır açık dilince bir nokta var. Bazen der ki bu bu meselede zahirdir. Bu ayet veya bu hadis bu meselede zahirdir der. Nas'tır demez bazen. O yüzden nas'tan biz ne anlayacağız? Nas şu demek. Nas kat iyi delildir ona yani kesinlikle tercih diye bir şey yok hatta düşünmeye de gerek yok bu ayet bu hadis neye delalet ediyor o kadar açıktır ihtimali hiç yok yani tamam %100 demek. Mesela Allah azze ve celle ne diyor size namaz belli vakitlerde farz kılınmıştır diyor değil mi bu o kadar açık bir nastır ki deriz ki namazların vaktinin olduğuna dair bu ayet nedir nastır bu ayet zahirdir diyemeyiz çünkü zahir tabir sayısı %80 %90 delalette söylenir. Nas ise kesinlikle kat'iyet ifade eder. Hı hı. O yüzden zaten hakkında nasıl olan şeylerin hemen hemen hepsinde icma edilmiştir neredeyse. Bu konu bu konu hakkında nas'tır. O yüzden tarifi şöyledir. Nass'ın ısıl anlamı: hı hı. Ma la yahtemilu illa ma'nan wahidan. Ma o ki la yahtemilu ihtimale gelmiyor illa ma'nan wahidan. Tek bir manadan başka ihtimali olmayan şeye ne denir? Nas denir. Tamam? diyorlar. Usul fıkıh kitabında da meşhurdur bu konu. Mesela örnek verelim. Diyor ki Allah Azze ve Celle min يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبْبُسُ bir kadın Bir koca kad hanımına yaklaşmayı ne yapacak? Yaklaşmamayı yemin edecek. Allah Azze ve Celle ne diyor? Dört ay bekleyecek. Değil mi? Dört ay. Şimdi diyoruz ki dört ay beklemesin nastır. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle bir sayı belirtmişse bu şekilde hani Üç olma ihtimali, beş olma ihtimali diye bir şey yok. O kadar açıktır. Herkes o yüzden buna ne demiştir? Dört demiştir. Kimse çıkıp üç ayda olabilir dememiştir. Hatırlıyor. Ama nice e, ayetler, hadisler vardır. Yani şu anlama da gelebilir, şu anlama da gelebilir diyebiliyoruz. Ama bazıları vardır katiyetle başka bir anlam kabul etmez. Kesinlikle. Başka bir anlam ne yapmaz? Kabul etmez. Tek bir maneden başka ihtimali olmayan... Hı hı. E, delildir diyebiliriz. مَا لَا يَحْتَمِلِ اِلَّا Tek bir anlama gelen şeydir. Tek bir anlama gelen şey Yani bir anlamdan başka bir ihtimali olmayan delile ne denir? Nas denir. Yani bu konuda nas var dediğimiz zaman evet. kat'i delil. Evet kat'i delil. İcma yani. Evet, evet, icma evet. Yani örnek mesela Mesela Musa yapıp, mesela İbn Abbasladı Allah antna mesela Nuh kavmi arasında şey müsabahım. Adem aleyhisselam zamanıyla Nuh kavmi arasında ne diyoruz mesela on kur, kuru vardı yani yüzle 10 on asır ama mesela tutup buna her bütün ilim ehli nas demiyor neden çünkü kuruğu bin sene alnayanlar da var o yüzden on bin sene diyenler de çıkmıştır anlıyor yani. muyum? Aa, mesela nas kesinlikle başka bir ihtimali yok. Yani hiçbir zaman Eşhur kelimesinin, dört ay kelimesinin, üç ay diye bir anlamı yok asla. İki ay diye bir anlamı yok veya başka bir herhangi bir anlamı yok. Dört ay dört aydır yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela faizin halamı nasıl var diyebilir evet. evet. Mesela ne diyoruz? اَحَلَّ اللّٰهُ ve وَحَرَّمَ الْرِّبَعَ o kadar açıktır ki bu. Mesela Allah ne diyoruz? <gülüyor> ha, mesela şimdi yüzü örtme. Bu zahirdir dersin en fazla. Eğer kapanmayı tercih ediyorsan. Ama kat'i o yüzden zaten ne olmuştur? ihtilaf olmuştur. O yüzden bak nas olan e, meselelerde çoğunlukla ihtilaf olmamıştır. Olsa da çoğunluğu şazdır. Çünkü nas. Yani kimse gelip de namaz altı vakit demez. Kimse gelip oruç farz değil demez. Kimse gelip zekat farz değil demez. Ama zekatın e, e, ürünlerinden neler farz neler değil ihtilaf edilmiştir. Mesela kadının giysisi takı olarak kullandığı şeye zekat düşer mi düşmez mi? Kimse bunda nas var dememiştir. Çünkü bu ihtilaflıdır. Atabiliyor muyum? O yüzden herhangi bir fıkıh kitabında bir alemin sözünde bir tefsir kitabında ne olursa olsun bu ayet veya bu hadis bu konuya nastır dediğimizde kesin tefsir kesin hüküm ifade eder çok açık hiçbir ihtimali olmayan net hüküm ifade eder demektir tamam bir de bunun bir alt seviyesi zahir işte bunu örnek vereyim zahir mesela zahir görüyorsun ki bu ayet veya bu hadis bu konuya derelet ediyor ama yüzde yüz değil. Nas gibi değil. Bir alt seviyesinde. Tabir sayısı yüzdeye vurursak yüzde seksen, yüzde doksan diyebiliriz. bunu alimler ne der? Zahir der. Mesela bir hüküm söyler der ki bu hüküm zahiren böyledir. Yani ne? Büyük ihtimal buna derelet eder ama ihtilaf vardır. Ebir anlamında muhtemeldir falan. Tamam ee, O yüzden diyorlar ki zahirin tanımı lügatta vadeh demek, açık demek. Tamam mı? ise şöyle ma ihtemela emreyni Aحدهما ازهر من الاخر. İki husus ihtimali vardır ama birisi diğerinden daha nedir? Daha açıktır, daha aşikardır, daha zahirdir. Biri diğerine daha zahir, evet. daha açıktır. Yani biri diğerinden daha açık olan iki hususu eşit görme diyebiliriz. He? Biri diğerinden daha açık olan iki hususun ne olması? hususun muhtemel olması. İkisi de muhtemel ama biri yüzde seksen, yüzde doksan, diğeri yüzde on. Tamam mı? Hani biz dedik ya mücmel, beyana ihtiyaç duyan değil mi? Sonra ki bir nas nasıl mücmel olabilir? Sebepleri nedir? Örnek verdik değil mi? Mesela ne demiştik? Sıfatın bilinmemesi, miktarın bilinmemesi falan. Peki bir nas neden zahir olur da yani bir delil neden zahir olur da nas seviyesine uğraşmaz? Nedir zahirin alametleri? Değil mi? Onu bilmek önemli. Nas'a çok alamete gerek yok. Nas zaten duyduğun zaman anlıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Allah Azze ve Celle ribaya haram kılmıştır dediğinde yüzünde var mı riba haram değildir diye yani böyle aklı başında bir fırka yani o uçup gitmemiş. Şimdi şeyle karıştırmayalım bazı ürünler vardır tamam mı ona tedlis sokmuşlardır bu ribaya girmez diye. Problem orada ama ribanın aslında haramı helal olduğunu söyleyen yok gibi bir şey. Ancak işte münafıklar zındıklar geçmişte İslam'ı zaten tahrif etme niyetinde olan şeyler haric. Ama bildiğimiz böyle ne eşaresiyle maturdisiyle ne hanefisiyle şafisiyle malikisiyle hiçbir problem ne yok yani riba haramdır o yüzden nas vardır. Ama bazı ürünler vardır. O, o ürünlerde alimler bazıları demiştir ki bu ribaya girer bazıları girmez. Neden? Çünkü cinsinde nas yok bazılarında. Ya zahirdir ya daha alt seviyededir. O yüzden diyoruz ki zahirin alametleri nedir? Birkaç tane alamet verebiliriz. Mesela diyorlar ki mücmel olması, mi? aynen Mücmel olması. Mesela diyorlar ki nas'ın mutlak gelmesi. Mutlak bir lafız. İhtimaldir ki mukayyet mukay onu kayıtlı kılan bir nas vardır. Bilmediğimiz. Mukayyet kılan bir nas olma ihtimalinden dolayı mutlaklar diyorlar. Mutlak gelen şeylere biz zahir deriz diyorlar. Nas demeyiz. Mutlak olarak gelen delillere. Delillere ne deriz diyorlar. Mesela bakıyorsun Allah Azze ve Celle bazen kefaretlerde köle azad edin diyor. Ama alimler ne diyor? Ya diyorlar ki bu köle azad edilmesinde Nas değildir diyor. Evet köle azat edilmesinde Nas'tır ama nasıl bir köle olduğunda Nas değildir. Belki o mümin köle mi değil mi? Çünkü bazı Nas'tlar var mümin köle diyor. Acaba buradaki köleyi de o mümine mi hamledeceğiz diğer nas ayetle bitiştirip tamam ihtilaf o yüzden çok fazladır mesela. Kefaretlerde acayip fazla ihtilaf var yani. fıkıh sahabeler arasında dahil hepsi sayı senetle gelmiştir yani. Sahabeler arasında dahil sahabelerden başlamıştır zaten. Mutlak olarak gelmesi, Mutlak olarak gelmesi zahir sebebidir. Çünkü ihtimalen ne? Onu kayıtlayan bir ayet veya bir hadis olabilir takdirin olmaması mesela bazı kelimeler vardır bazı mesela umum demişlerdir umum, umuma gelelim mesela umumu örnek vermişlerdir umum ikinci sebep takdir olmaması. olmamasına geliriz umum demişlerdir İkinci sebep neden onu taksis eden taksis eden bir nasıl olabilir demişlerdir Hatta bazıları öyle ifadeler kullanmışlardır ki tarihte bahisçiler, araştırmacılar, ilimle uğraşan kimseler demişlerdir ki yeryüzünde Allah'ın indirmiş olduğu ne Kur'an'dan bir ayet ne de sünnetten bir hadis olsun umumu üzerine olan. Sadece bir ayet hariç demişlerdir. Bir ayetten başka Umum olan hiçbir ayet veya hiçbir hadis örnek veremezsiniz diyenler bile çıkmıştır yani. O hatta demişler Allah her şey yaratan yaratma Allah her şey yaratandır bile umum üzerine değildir çünkü Allah kendini yaratmamıştır Allah'a da şey denir bu ayet bile umum üzere değildir demişlerdir. Tek bir ayet vardır demişlerdir o da Allah her şeyi bilir. O o umumdur yani onda bir taksiz getiremezsin demir. Mesela demişlerdir başka bir tane daha zahir olduğunu hakikat. Çünkü mecaz olma ihtimali vardır demişlerdir. nasıl hakikat hakikati üzerine anlamak. Mesela iktifa demişlerdir. O az önce söylediğin takdirin olmaması anlamı var. İktifa. İktifa. İktifa yeterlilik. Yani muhtemeldir ki orada takdir vardır. Takdir yani gizli bir ifade vardır. Değil mi? Ama o zikredilmemiştir mesela. O zikredilmemiştir ama diğer naslardan veya cümlenin sıyakından alıyoruz ki anlıyoruz ki orada bir kelime olabilir. Böyle bir ihtimal var. O yüzden eee yani takdir ihtimali olup da ta takdir ihtimali olanlara da ne deriz biz? Zahir deriz. Yani mesela hepsine örnek verelim. Mesela diyorlar ki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor bazılarında? Diyor ki köle azat bazı naslarda Tamam mı? Ama bu ihtimalen mümin köleyi kastediyor olabilir. Çünkü bazı kefaretlerde mümin köleyi kastetmiştir. Diyorlar ki mesela e, hakikati örnek verelim. Diyorlar mesela ra'ytu eseden aslan gördüm diyen bir adam ihtimalen güçlü cesaretli bir adam gördüm demeyi de kasteder. O zaman ra'ytu eseden aslan gördüm bir adamın sözündeki aslan kelimesi nedir? Gerçek aslan zahirdir ama kat'in as değildir diyorlar. anlatabiliyor musun ya? Kat'in as değildir diyorlar. İhtimalen adam mecazı kastetmiştir. O yüzden bir adam ben bir aslan gördüm dediğinde deriz ki bu adamın sözünün zahiri ne delalet eder? Gerçek aslanı hamlederiz biz. Ama yüz olarak hamledemeyiz nas gibi. anlatabiliyor musun? O yüzden diyor Kur'an'da da birçok ifade vardır ki mesela Allah azze ve celle bir kelimenin bir kelimeden bahsetmiştir. Ne deriz? Evet, o kelimeden bu kastediliyor. Neyse o kelimenin anlamı odur ama ihtimalen Allah mecazla kastetmiş olabilir. Yine mesela Ça Erab örnek veriyorlar. Şeye iktifa'yı örnek mesela Ça -e Rabbin geldi dediğimizde ihtimaldir. Ki, deriz ki Rabbin gelmesi zahirdir, kat'inas değildir. Çünkü Rabbin meleği de geldi, bunu da bunu da kastediyor olabilir Allah. Anladık hepsine örnek verdik birer tane. Biraz tefekküre ihtiyaç var üzerinde yani. Talebelerin anlaması için. O yüzden diyorlar ki mesela Allah Azze ve Celle'nin gelmesi burada zahirdir diyorlar. Kat inas değildir diyorlar. Çünkü ihtimalen arada melek kelimesi olabilir. Mesela köyde olduğu gibi Allah köye sordu dedi ama ne? Köyün halkını kastetti mesela değil mi? Bunun gibi. Yeni şey alalım fayda. Ha bu usul fıkıhta meşhurdur. Bu zahirde nas meselesi de. Hemen hemen bütün usul fıkıh kitaplarında var yani. Çoğunda var. Ha ama tabi söyleyeyim yani. bu Ben büyük, büyük bir problem görüyorum bu zahir meselesine. Büyük bir problem yani. yani düşünsene mesela C'a Rabbuk ne olmuş oluyor? zahir olmuş oluyor. Kat'i nasıl olmamış oluyor? Hatta böyle baktığın zaman olayı var ya. Kat'i nas Allah'ın kat'i olarak nasıl olarak koyduğu o kadar çok az şey çıkar ki. Hatta namaza bile bir şey bulursun o mantıkla. Namaza bile ne yapabilirsin? Bir şey bulursun o mantıkla. Tabii Nasıl ki çıkar biri der ki mesela 4 ay 10 gün ne yapacağız o zaman? Bu nasıl değil mi açık? Çıkar biri der ki 73 fırka eder mesela fitra afettim mi sayı 73 olduğuna yoksa mıbala abi abim. O yüzden yani zahir meselesi başlı başına büyük bir problem. O yüzden bu usul fıkıh kitaplarında o kadar çok yaygın olmuştur ki ben şahsen e, ehl-i sünnet olup da usul fıkıh kitabı yazanlardan dahi bu problemden kurtulanı görmedim. Hiç kimseyi hatırlamıyorum. Bu konuyu bahsedip de bundan kurtulan hatırlamıyorum yani. Büyük bir problem yani. O yüzden şu bir gerçektir ki usul fıkıhta usul fıkıhta piyasa tarih boyunca kelam ehlinin elinde olmuştur tasnif olarak. Ve ondan sonra gelenler kim olursa olsun ehli sünnet gayri ehli sünnet çok fazla etkilenmişlerdir. bazı bazı hakikati olmayan şeylerden veya hakikati zayıf olan hususlardan. Yani baktığımız zaman Caherab bu keyi bile mesela zahire koymuş oluyoruz. Nas koymamış oluyoruz. Eğer yani her orada gizli kelime ihtimali olan biz bir delili nas olarak almazsak, ha nas olarak almazsak, zahir olarak alırsak büyük bir problem. Allah elimle yarattığımı der meleklerin eli olabilir. İstiva ettim der mülkü kastedebilir. Hiçbiri nas olmamış oluyor. Bu büyük bir problem yani. O yüzden zahir öyle bir olaydır ki. Zahir şudur. Eğer zahiri şöyle anlıyorsak kısmen doğrudur. Selefin icma ettiği her şey nastır bu kadar. Din budur. Selefin ihtilaf ettiği her şey ihtilaflı. Bu kadar. Biz böyle bakarız. Böyle baktığın zaman kurtulursun. Şey, de, şey bile böyledir. Usulü din, din bu kelam ehlinden etkilenip de bugün kabul gören, mesela işte cehaleti özür görmeyenler, işte dinin asli meselelerinde cehalet özür değildir, fer'i meselelerinde cehalet özürdür. İçini doğru doldurduğunda bir asli ve fer'i doğru doldurduğunda aslı ve fer'i meseleler diye ayımanda hiçbir problem yok. O yüzden usulü din ve din diye ayırmasını inkar eden Şeyhul İslam bazı makamlarda usulü din ve din ifadesini kullanmıştır. Çünkü zaten içerisinde doğru doldurduğu için onda bir problem olmamıştır yani. O yüzden ben yani bu şeylere yani bu dört tanedir i̇şte diyoruz işte hakikat mukabili mecazdır. İki defa mukabili takdirdir. ıtlak mukabili takyettir. Mutlak mukabili takyettir. Umum mukabili husustur. İşte bunlar zahirin sebebidir. Ben bu ifadeler mutlak anlamda katılmıyorum yani. Evet. Ama nedir hakikati? O da ayrı bir konu. Dediğim gibi yüzeysel olarak sellefin icma ettiği her şey nastır. Kat'i nas vardır onda. Evet, şimdi şeye gelelim. Kısaca tevil'e gelelim. Müevvel, is, müevvelin lügat ve ıslahı anlamları nedir dediğimizde? Tevil. Tevil diyoruz. Tevil aslında âle yeûle evlenin maslarıdır. ale ale raca demek. Dönmek. Âle yeûle evlen şeklinde geliyor. Raca anlamındadır. Şöyle diyebiliriz. Sarful lafzi anil ihtimali racihi ile ihtimali'l mercuhi li karinetin. Bir karine sebebi nedeniyle, bir karine nedeniyle lafzı muhtemil olan anlamından muhtemil olmayan anlamına hamletmek. muhtemel olmayan derken ilk bakışında karinesiz. Yani lafzı tercih edilen anlamından da diyebiliriz. Tercih edilmeyen anlamına hamletmekte Tabi bir karine nedeniyle. Şöyle diyoruz. Zaten bir karine varsa mesela lafız bir anlama geliyor değil mi bir delil ama bir karine var ortada onun senin anladığın gibi olmadığını gösteriyor ona ne diyoruz tevil ama zaten bir karine varsa onun tefsiridir zaten tefsiridir yoksa böyle işte kelamcıların anladığı gibi diğer fırkaların anladığı gibi bu şekliyle bir şey yoktur yani mesela ne gibi Allah'ın eli bakıyorsun diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin eli nedir burada mecazdır diyorlar tevil edilmesi gerekir. Karine olarak neyi sunuyorlar? Diyorlar ki aklı sunuyorlar karine. Şimdi şöyle hepsinin ittifakıyla şöyle bir şey var. lafsın aslı anlamı alınır. Sen onu başka bir anlamını kastediyor diyorsan bir karine lazım. Mesela elin el Arap dileğiyle biyatında da hatta sünnette de çok yaygın bir şekilde el kudret ve nimet anlamında kullanılmıştır. El kelimesi bizzat nimet ve kudret el anlamında kullanılmıştır. Oldukça fazladır bu. El ve kudret anlamında. Ancak biz el kelimesini nimet ve kudret, nimet ve kudret anlamında biz el kelimesini asıl itibariyle aldığımızda diyorlar ki mesela akla gelen ilk anlam nedir? Bildiğimiz eldir. Tamam. Mı? Bu elin dışında başka bir han an anlama yani daha tercih edilmeyen anlamına hamledersek ki o da nedir? Kudrettir diyorlar. Bir delil olması gerekir diyorlar. Bizim de zaten diyorlar delil var. O da ne? Karinemiz var diyorlar. Nedir o karine, nedir o delil? Diyorlar ki akıl. Akıl delalet ediyor ki Allah'ın eli olamaz. Çünkü Allah'ın eli olursa işte buna benzer. Dolayısıyla karineleri ne olmuş oldu? Akıl. Dinde bu makamda bir anlam ifade etmeyen bir karine getirmişlerdir. Din aklı çok fazla övmüştür ve yüceltmiştir. Akıl gerçekten övülen ve yücelendir ama sınırlarını da belirtmiştir. Dine ne kadar daklinin olup olmadığını da din belirtmiştir. Akıl sadece Allah'ın takrir olarak ortaya koyduklarını anlamada kullanılan bir şeydir. Yoksa akıl kendisine ters gelen bu zahirini reddetmek için kullanılan bir araç değildir. Dolayısıyla bunların karine olarak getirdikleri akıldan ibarettir. Bu da karine olmaz. O yüzden biz diyoruz ki, ya zaten Nas'ın anlamı bu. Size göre de bu. Size göre de bir karine olması gerekmiyor mu bunu asıl anlamının dışına çıkarmak için dediğimizde? Çünkü onların tarifinde bu var. Asıl anlamının dışına çıkarmak için diyorlar bir karine lazım. E Size göre asıl anlam bildiğimiz el anlamıysa, e siz neden bu asıl anlamının dışına çıktınız? Size göre bir karine getirmeniz gerekmiyor mu? Evet diyorlar ama karinemiz var. Nedir o? Akıl. Burada akıl. Allah'ın eli olamaz. Kudret eli olması lazım. Bunların hepsi problemdir. Onların indinde de. işinden çıkamadıkları. O yüzden selef böyle bir anlam kabul etmemiştir. Eğer gerçekten karineyi biz neyle kabul ediyoruz? Bir ayeti, diğer bir ayet açıyorsa... Diyorsa ki bak bu ayette sen zahiren böyle anlıyor olabilirsin ama bu ayet buna delalet ediyor diye başka bir ayet ortaya koyarsak biz, evet o doğru bir karine olur. Ona da tevil denmez zaten. Bunların anladığı anlamda tevil denmez, tefsir denir zaten. Atabiliyor muyum? Problemi burada yani. Şimdi Kur'an'da veya, Kur veya sünnette biz bir nas görsek, bir delil görsek, zahiri beyazmış gibi gösteriyor mesela ilk bakışta çoğu insanı Sonra başka bir ayet gelse onun beyaz olmadığını anlasa. Derse ki bak burada beyaz görünüyor ama o nesk olmuştur izlenimini verse değil mi mesela? Veya işte dese ki hayır sen beyaz anlıyorsun ama şu sebepten dolayı siyahtır dese. Karinemiz ney buradan? O, o beyazı siyah hamletmemizdeki karine nedir elimizde? Diğer ayettir değil mi? Eğer zaten böyle bir ayet varsa buna sizin anladığınız gibi lafsa orijinal anlamından çıkarmak denmez ki. Yani tev tevil öyle diyorlar ya. Zaten orijinal anlamının si beyaz olmadığını gösterir bu. En büyük, en önemli, en ince nokta buradadır yani, çok ince bir noktadır tevilde. Şöyle yapalım, iki tane nesne alalım elimizi. Biz Kur'an'ı okuduğumuzda mesela bir ayet şu nesneyi gösteriyor gibi geliyor diyelim bize ilk okuduğumuzda, tamam? Mı? Ancak biz başka ayet veya hadise bakıyoruz ki, tamam mı? O başka veya ayet ve hadis. Bize bundan değil de aslında bundan bahsediyormuş. O başka ayet, hadis açıyor konuyu. Bundan bahsediyor. Bu kalemden bahsediyor bize. Tamam mı? Buna ne diyorlar? Bunlar tevil diyorlar. Neden? Çünkü ilk ayette bundan bahsediyor gibi görünüyordu. O ayetteki kelimeler buna delalet ediyordu. Ha muhtemildi buna. Zahir buydu yani. Ama başka bir ayet geldi. Bu zahir anlamda anlamamız anlamamamız gerektiğini söyledi bize. Ve dedi ki ben size kalemden bahsediyorum dedi. Tamam? Şey. He, daha zayıf anlamı olan bir şeyi getirdi. Buna da tevil diyor dediler. Abi, Biz de diyoruz ki bak eğer başka bir ayet varsa bu gerçekten başka bir ayet varsa geliyorsa gerçekten bu değil de bu olduğunu söylüyorsa bize zaten lafın orijinal anlamı aslında bu demekmiş. Problem orada Yani orijinal anlamı buydı. Diyim bunu getirdi buna değil. Çünkü her kelime kendi makamında hakikattir. Her kelime kendi makamına göre anlam kazanır. Örnek verelim tevil'e bir örnek. Ama onların anladığı anlamda tevil değil. Bizim mesela inni le nezertu lirrahmani savm. İşte Meryem Aleyhisselam kıssasında. Ben Rabbime diyor ben Rahman'a bir oruç savm oruç adadım. Şimdi oruçun diyor biz zahir anlamına baksak işte yeme içmekten kendini kesmektir diyor, değil mi? Ama Allah, ama orucun anlamlarından bir tanesi de konuşmaktan kesilmek. Susma orucu. Ha, susma orucu. Diyorlar ki, diyorlar kiyle olmaz ya, biz bunu tahtaya yazmamız lazım. Evet. Eh, ben... <gülüyor> evet. Şimdi ben, ben Rahman'a oruç adadım. Oruç Arapçası nasıl geliyor? Sağun. Savm. Tamam. Savm. Savm mən diye geliyor. Savm ne demek? Yemekten, içmekten, cinsiyetten mesela. Neyse artık içmekten cinsiyetten vesaire. Fakat Lu'ul Fecr'den, değil mi? Fecr'in doğuşundan neye kadar? Güneş batıncaya kadar kendini kesmek. O e, Kim saun kelimesine baktığı zaman delillerde ilk akla gelecek anlam nedir? Yemekten içmekten vesaire kesilmektir. Doğru mu? Buna diyorlar ki bu zahir anlam. Zahir. Açık anlam. Tamam mı? Zahir anlam. Dikkat edelim. Anlayacağız meseleyi. Bir de şöyle bir şey var. Saun kelimesi bazen e, konuşmaktan kesilmek hakkında da kullanılır. Yani ne yapıyorsun? Oruç tutuyorsun konuşmamaya. Hı hı. Tamam. Ee, konuşmaktan kesilmek. Tevil nedir? Lafzın zahir anlamının zahir anlamı burada hangisi? Hı. Yemek içmek mi? Konuşmaktan kesilmek hı hı. mi? Yemek içmekten kesilmek mi? Hı hı. Kim, kim orucu duyarsa bir ayet hadiste ne anlar? Bunu anlar. Hiç kimsenin aklına ilk önce bu gelmez. Konuşmaktan kesilmek gelmez. Zahir anlamı bu. Ama diyorlar biz bu ayette yemek içmekten değil konuşmaktan kesilmeyi anlarız. Tamam. İşte sen zahir olan bu yemek içmekten kesilme anlamını değildi. De. Konuşmaktan kesilme anlamını alırsan buna ne diyoruz? Ne diyorlar? Tevil. Tevil. Tevil. Şimdi çünkü lafın zahir anlamı hangisi? Yemek Tevil. içmekten kesilmek zahir olmayan anlamına hamletmek. Hangisi o? Konuşmaktan kesilmek. Ama diyorlar ki bir karineden dolayı. Yani bir karine olması lazım. Bu e, konuşmaktan kesilmeye hamletmen için. Yani daha uzak anlama hamletmen için. Nedir o? Burada ayet var. Diyor ki Felen bugün hiç kimseyle he, hiçbir insanla konuşmayacağım. Buna tevil diyorlar. Te, karine neymiş karine? Karine hiçbir ayetin devamıymış hiçbir insanla konuşmayacağım. Şimdi hızlı gelip sonuca bağlıyoruz. Sam kelimesinin zahir anlamı ne? Yemekten içmekten kesilmek. Zahir buna diyelim ki yüzde doksan mesela. Tamam. Zahir yüzde doksan. Sam kelimesinin zahir anlamı ne? Yemekten içmekten kesilmek. Zahir olmayan anlamı ne? Konuşmaktan kesilmek. Bir hani yüzde on. Biz bu ayeti zahir anlamında mı alıyoruz? Zahir olmayan anlamında mı? Zahir olmayan anlamında. Sebep? Elimizdeki karineden dolayı. Karinemiz ne? Hiçbir. Hiçbir insanla konuşmayacağım karinesi. O yüzden buna zahir diyorlar. Ama biz soruyoruz. Diyoruz ki Allah'ın dini için. Eğer bu, ayetin siyakı zaten buradaki savundan kastın, savundan kastın, konuşma anlamında mı konuşmama konuşmaktan kesilme anlamında mı kullanıldığını gösteriyor. Yoksa yemekten içme konuşmaktan. O yüzden buna buna zaten ne denir? Tefsir. tefsir. Yani buradaki savun orijinal anlamı zahir anlamı bu değildir zaten. Çünkü hakkında delil olan şey zahir denir. Delil olmayan şey zahir denir mi? En büyük problem burada bunların anlayamadıkları. O yüzden biz diyoruz ki buna ne denir? Tefsir. Veya tevil dersin, tefsir anlamını kastedip Çok önemli değil. Yani burada kelime orijinal anlamından hamledilmiş değildir aslında. Bu sıyaktaki orijinal anlamı budur. İşte hel sünnetle fark diğerlerinin farkı bu. Veya mecazı inkar edenlerle kabul edenler arasındaki kısmen de fark da bu yani. Yani aradaki fark fark ne? Diğerlerine göre buradaki saum saum kelimesinin zahir anlamı yemek içmekten kesilmekti. Oruç kelimesinin anlamı yemek içmekten kesilmekti. Delilden dolayı konuşmaktan kesilmeye hamlettik. Halbuki doğru olan nedir? Savun kelimesinin bu ayetteki gerçek anlamı, asıl anlamı konuşmaktan kesilmektir. Neden? Çünkü kelimeler hiçbir zaman bize tek başına gelmez ki. Siyak sibakta gelir. Siyah sibak, ayetin öne arkası siyah ayetin öne arkası hangi kelimenin hangi anlama geldiğini gösteriyorsa odur zahir. Dolayısıyla bu savun kelimesi zahir, zahirinden hamledilmiş değildir. Bila ki sound kelimesinin bu siyaktaki zahir anlamı Konuşmaktan kesilmektir. O yüzden kelimeyi zahir anlamından başka bir anlama hamletme diye bir şey yok. O yüzden hani bundan önceki e, fayda değinelim. Demiştim ya zahir başlı başına bir problem bana göre. Ne, zahir ne? Zahir her siyakta, her siyakta neyse odur. Odur. Dinin kendisi odur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani biz böyle bakmamız lazım olaya. Bir insan dese ki savum kelimesinin zahir anlamı nedir? Savum hiçbir zaman dinde tek başına gelmemiş ki bize. Hangi? Hani bana bir tane ayet getir, hadis getir, savun demiş, oruç deyip susmuş. Değil mi? Oruç deyip susmuş. Yani o yüzden biz biliyoruz ki biz biliyoruz ki kelimeler gelir bize cümle içerisinde gelir. Cümlenin akışı da siyah dediğimiz olay o kelimenin ne anlama geldiğini tayin eder. O tayin ettiği anlam o nas içerisinde, o ayet içerisinde zahirdir. Yani zahirinden hamledilmiş değildir. Uzak anlamına şimdi Allah için soruyorum Sam kelimesinin uzak anlamı burada konuşmaktan kesilmek midir, yemek içmekten kesilme? Yemek içmekten kesilmektir uzak anlamı. Çünkü ayetin devamı gösteriyor bunu. Ya budur. Yani tevil dedikleri, mecaz tevil birbiriyle zaten aynı şey sayılır işte birbirine bağlanıyor. Mecaz ne tevil ne oldu ayrı bir şey. Evet. Kaç dakika oldu? Bir, bir iki tane daha alın fayda. Bir saate tamam. Yani. Şimdi e, usulde bir konu tartışılıyor. Aleyhisselatü ve selamdan bir fiil yapıldı, İba, bir ibadet, bir fiil, bir amel yapıldı. Biz ilk önce bunu vacipliğe mı hamledeceğiz bu fiilini yoksa sünnetliğe mi hamledeceğiz bir tartışma vardır fıkıh usulünde yani Şimdi Aleyhselatü vesselam zaten yapın edin diye bir emir verdiyse diyorlar zaten bu neye hamle olunur zaten vaciptir ama sadece fiille göstermiş bize mesela atabiliyor muyum neye hamle olunur bu mesela Aleyhselatü vesselam'ın fiille çok gösterdiği şey mesela kuzu annî menasik ekum demiştir. E, haç hac e, fiillerini benden alın demiştir değil mi? Ama hac fiilleri tek tek hepsi vacip mi değil? yine mesela Hacire'l Esfe'te dokunmuştur, değil mi? Gelip değin dememiştir, dokunun falan. Dokunmuştur, değil mi? O yüzden Ömer radıyallahu an ne diyor? İnni a'rifu innaka la hajarun. Ben biliyorum ki sen bir taşsın. La tedrru ve la tenfa. Ne zarar verirsin ne de fayda. Levla enni ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqabbiluka ma eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmeseydim öpmezdim. Yani bazen aleyhissalatu vesselam demek ki fiilleriyle bir şeyler anlatıyor. O yüzden zaten sünnet nedir? Sözlü fiili, e, din adına sadır olan şeylerdir diyoruz değil mi aleyhissalatu Vesselam'dan? Mücmel anlamı bu. Şimdi aleyhissalatu vesselam'dan bazı fiiller, gel fiiller gelirse teşrih anlamında biz ilk önce bunu vacipliğe mi ham hamledeceğiz, müstehaplığa mı hamledeceğiz? Yani vacipliğe hamledeceğiz diyenlerine ne kastetmiş oluyor? Biz aleyhissalatü vesselamdan din adına bir fiil gördük hemen o vaciptir olarak alacağız. Ta ki ayrı bir delil gelir onun vacip olmadığını gösterir o ayrı. Ama ayrı bir delil yoksa sadece o fiilini görürsek o kesinlikle ne anlayacağız onun Vacip anlayacağız. Bazı alimlere göre seki bu cumhurun görüşüdür. Usulculardan cumhurun görüşüdür. Sünnetliye hamlederiz biz ona. Aleyhissalatü vesselam bir fiil yaptı sünnetliye hamlederiz. Ta ki ne zamana kadar onun vacip olduğuna delil gelinceye kadar. Peki şey diyenler vacipliğe hamle olunur diyenler aleyhissalatü vesselamın fiilleri. İlk etapta vacipliğe hamle olunur diyenler neyi deli getiriyorlar? Ve me Rasul'u rasûlu fekûzuhu ve me nehâkum anhu fentehu. Diyorlar Resul size ne verdiyse onu alın. Tamam. E dolayısıyla Resul bize ne verdiyse onu alın sözü emirdir. O zaman Resulullah bütün fiillerine. neye? Şimdi ne verdiyse, ne verdiyse onu alın. Sözü e, böyle sana tutup böyle bir çikolata bir şey alıp da eline verdiyse değil. Resul'den gelen ne olduysa budur yani. Din adına gelen neyse. Burada icmanen. Resul size ne verdiyse onu alın. Resul sallallahu aleyhi ve sellem rükkaya giderken ellerini kaldırır mı? Resul sallallahu aleyhi ve sellem rükkaya giderken ellerini kaldırır mı? Vacip mi edeceksin? diyorlar ki e, emri var mı? asıl itibariyle şeydir zaten bunlara göre vâcibiy hamle olacaksın e, Vacipsin var diyenler ya şimdi emine gelmeden önce Aleyhisselatü Vesselamdan gördüğün zaman vâcibiy hamle, vacipliğe hamle olacaksın de delil ne ya dedim ya sünnet sünnet olandırıyorum bunun görüşü ya, olası, tabi o delilleri var. şu sen diyor ki evet el kaldırmış olursun a bize göre delil var diyorlar el kaldırmanın sünnet Esasın, e, olduğu. Sınneti. mesela işte icma gibi falan da ama şöyle bir şey var. Diyorlar ki senin örnek vermen bir şey ifade etmez. Çünkü o örneklerde eğer sünnetse, ehl sünnet onda icma etmişse zaten sünnet olduğunda evet. o da sünnet olur. Evet. Ama icma etmemiş. evet ben evet. vacipliğe hamle, hamle diyorum. Yani, ne diyeceksin? Evet. için diyorum. Evet. Onlara göre vacip mi şimdi bu? Onlara göre sünnet olmasının sebebi değil. Sünnet olmasının sebebi vaciplikten hamledecek hamle olan delil olduğundan. Şimdi başta onu anlattığım aleyhissalatü vesselamın evet. ve dedik fiillerinin vacip olduğunu söyleyenler aslan ne diyorlar diyorlar ki biz fiil gördüğümüzde din adına vaciple hamlederiz. Ancak ne zaman hariç sünnetliğine bir delil ekstradan gelirse. Şimdi işte senin söylediğine söylediğin içinden şöyle çıkıyorlar. Bunlara desen ki namazda el kaldırmak Aleyhisselatu vesselam'ın neydir? Ee, fiilidir. O zaman bunu da mı vacipliğe hamledeceğiz diye onlara itiraz sorununda onların cevabı şudur. Evet, aslan fiil, vacipliği hamlin ama namazda el kaldırma buna girmez. Neden? Çünkü bizim elimizde delil var ki namazda el kaldırmak namazın sünnetlerindendir, vaciplerinden değil. Nedir delil dediğinde? Mesela icmadır diyorlar. Yani mesele cüzleri tartışmadan ziyade meselenin hükmünü, o, delil olarak da şunu getiriyorlar işte, Ama o zaman onlar da delil istiyor tabii. Sen bunu reddedersen diyorlar, bu ayeti ne yapacağız? وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوُ Resul size ne verdiyse, ne yapın? Alın. Ayetin devamı وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ Evet. Şimdi bu ayet aslında onlara delil olmuyor. Ayeti ama çok ince ve detaylı tefekkür ettiğinde bu çıkıyor ortaya. Diğer usulücülerin cevabı olarak söylüyorum. Şimdi Resul size bunu yazalım. Yani çok ince bir detayı var. Anlamamız için yazmamız gerekecek. Resul size ne verdiyse Size Ne Verdi Se Alın, onu alın. Tamam mı? وَمَا kumur الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Alın. Neden? Şimdi diyorlar ki demek ki Resul'ün fiili nedir? Bir fiil yaptığı zaman din adına onu biz vacip alırız. Eğer sünnetine delil yoksa her yaptığı her fiili vacip olarak alırız diyorlar. Tamam. Ancak burada Resul size ne verdiyse derken, emir olarak ne verdiyse falan diye bir ayrım yapıyor mu? Yapmadığına göre diyorlar ne verdiyse. Emir olsun olmasın. Umum. He, umum. Ancak diğer âlimler diyor ki ayetin hemen sonraki cümlesine bakın. Burada emir, emir olarak ne verdiyse alın olduğu anlaşılır diyor. E e Heh, neh yettiğinden dolayı. Şimdi şunu şöyle yazalım. Resulüse ne verdiyse onu alın. Neyden? Neh yettiyse. Ney o verdiğinin emir olduğu anlaşılır. Heh sakın. Şimdi burada e, nehyettiyse neyin mukabilinde geliyor? Verdiysenin mukabilinde geliyor değil mi? Ha. Bu nehi olduğuna göre, bu da onun mukabilinde geldiğine göre, verdiysenin mukabilinde geldiğine göre nasıl anlamamız gerekiyor Mesela diyorlar? Neyi emrettiyse yani. onu al, Demek ki emirleri vacip, her fiili vacip değil. Böyle cevap veriyor Cumhur. Evet. Kaç dakika oldu? Son olarak iştirakı alalım. Evet. Şimdi biz müşterekten biraz bahsettik değil mi? Ne dedik müşterek için? Dedik ki müşterek, olafsul waḥidul mawḍūʿli maʿnīyin faʾkṣar. Anlam ifade eden kelimelerdir. Bir, iki veya daha fazla en az iki olacak. iki veya daha fazla anlam, daha fazla anlam ifade edilmesi için konulan nedir? Lafızlardır. Türkçe'de de örnek verdik. Yüz kelime ve at kelimesi. At hem bir şey atma emri olarak kullanılır hem de hayvan için belli maruf, binek hayvanı için kullanılan kelimedir. At, tamam. Peki, müşterek nerelerde olur? Fiilde mi olur? isimde mi olur? Harfte mi olur? Dediğimizde diyoruz ki, iştirak, Almayalım bunu. Uzun sürecek. Uzun sürecek. Hepsini tek tek yazmamız lazım ince. Ee, bir dahaki ders bunu alırız inşallah. Burada bırakalım. Vallahi alem e sallallahu ala nebiyyine Muhammed. <gülüyor>